Hutbe dinlerken Müslüman nasıl bir tavır içerisinde olmalı? Bununla da bir bahsedelim. Demek ki soruyla ingiliz olarak da bir ayeti i de Cenab-ı Allah müminlerin zikir ehli insanların niteliklerini anlatırken Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Allazineyezkuronallah qiyaman ve quudan ve ala junubihim ila akhiril aya." Allah O müminler ki Allah'ı ayakta durarak zikrederler, oturarak zikrederler, yan taraflarına yaslanmış vaziyette de Allah'ı anarlar, zikrederler. Hulasa insan yorgunsa, ihtiyacı varsa sağına, soluna yaslayabileceği gibi sırtına da bir yere yaslayabilir. Evet. Kur'an okurken veya dinlerken. Bir de hutbe okur, dinlenirken, <gülüyor> hatip minberde hutbe okurken dinleyen cemaatin ...sanki namazda... kade halindeymiş gibi oturması... ...esastır. Evet. Ama dediğim gibi... E, ...yorgunsa veya işte... ...bir engeli varsa, yaşlı bir kimse ise... ...hasta, engelli bir kimse... ...elbette ki bağdaş olarak da oturabilir. Çünkü namazda da... ...insanın bu gibi durumları varsa... ...değil mi? Otururken... ...bağdaş olarak oturabiliyor. Hastaysa... veya yani. rahatsızlığı varsa... ...onun için... E, kişinin durumu, sağlık durumu neye müsaitse e, onu yapabilir. Ama asıl olan gücü, sağlığı yerinde olan kimseler hutbeyi tıpkı namazda teşehhütte otururken oturduğu gibi oturup dinlemeli.